ya İlahe'l Alemin! İnayetini bizimle beraber eyle. Elkâh-ı bir an üzerimizden eksik eyleme. Tevfikat-ı Subhâniyeni bizlere yâr edip Rıza-i Şerif'ini tahsile muvaffak eyle. Yolunda kâim ve daim eyle. Kur'an idrakına bizleri ilâ eyle. İrfanın semâsına bizleri ilâ eyle. Bu şuur bu anlayış içinde yaşamaya muvaffak eyle. Ya yaşadığımız gibi ölmeye muvaffak eyle. öldüğümüz gibi hacbu neşre muvaffak eyle. Amin. Hormat-ı sezidim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Müslümanlar, Cenab-ı Hak idrak ettiğimiz bu bayramı hakkımızda müteyemmin ve mübarek eylesin. Önce gelmesine, sonra gelmesine bakmadan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 dibirlerini neşeyle istikbal edecekleri bir günden daha ziyade gönül beşaşetiyle dolu bir gün kabul etmek lazım. Ruh îşrahiyle dolu bir gün kabul etmek lazım. İnsanların derin bir ümit vaababildiğine bir saygı içinde Mevlâî mütealete vecih edecekleri bir gün kabul etmek lazım. İnsan hususiyle aslımızın insanı çok hakikatları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 Bu başımdan aşkın bir şiir. Ben ki o ki Size de Allah kendisini sevdirsin ne diyeyim. Daidar olmuş bir gönlüm vardır. Gönüllerin mahbubunun sevilmediği 20. asırda. Yıkık bir hissiyatım vardır Resul Ekrem ve vesselam'ın kalplerde yerini alamadığı 20. asırda. Gönüllerden Mevlana'nın yerine maddenin kayım olduğu bir devirde Sinesinde bir kalp taşıyan insanın dahil olmamasına imkan var mıdır? Şu kubbenin altında Mevla'nın bize lütfettiği bayramı idrak ederek toplandık. Ağzımız da demeye cesaret edemesek bile hissiyatımızla ona doğru teveccüh edip bütün kalbi heyecanımızla, bütün kalbi heyecanımızla el kaldırıp ona diyelim ki bize seni nasıl tanımamız gerekiyorsa onu lütfeyle Allah'ım.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 ve Mukaddes bir günde Rahmeti ilahiden ümid ederiz ki Cenab-ı Hak bize merhamet buyursun, kabul buyurduğu kimselerle beraber bizi de dercahinez dülluhiyetine alsın. İnşallah Biz 20. asırda törpülenmiş bir nesiliz. Sağdan gelen fırtınalar sağımızdan bir şeyler koparıp kötülüğü verdi. Soldan esen fırtınalar o tarafımızdan da bir şeyler koparı verdi. Fırtınanın en büyüğü.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 Rahmeti İlahiden ümidin kesikliği çıkıyor benim karşıma, Resul Ekrem'in şefaatinden mahrumiyet çıkıyor benim karşıma. Kulluğumu, durumumu formüle ettiğim zaman, u uzun yatu uzandım, kaflet dolu gecelerimi formüle ettiğim zaman, u uzun halkla gafil geçirdiğim günlerimi formüle ettiğim zaman, dilinden anlamadığım Kur'an'ın acı acı ve garip garip yüzüme bakışı karşısında mevlahın emirlerinin ne olduğunu anlayamadığımın muhasebesini yaptığım zaman. Bakıyorum ki benim önümdeki bütün yollar cehenneme gidiyor. Kur'an'ı anlamayışım, beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Resulullah'ı pişdarını tanımayışım, ruhum yada olsun tanımayışım, beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Mevla-yı müteala binlerce bani şeyleri tercih edişim, beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Gözümün önüne dikilen, konan,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 fi şerha şerha perişanın bugün cana perişan olmayan bilmez benim kadar mücrim olsaydınız suçlunun ne demek olduğunu bilirdiniz şu sabah muhasebemi yaparken aklından geçeni bilmem ki size söylesem mevlamla aramda bir sır <gülüyor> bana sadece fi si insan dediğini bilsem yarap dediğim Bayram yapacağım bilemiyorum. Belki bilmeden gireceğim. Ama o anda hissettiğimi söyleyemem bile getiremem Of demek bir deşavv olmaktır. Of diyeyim bende. Günahlarımı of, masiyetimi of, hatalarımı of, isyanlarını sırabın içimde duyamayışımı of, yıkılmış kalbimi idrak edemeyişimi of, perişan olmuş hissiyatımı anlayamayışımı of, Namazlardaki kusuruma, mu of! Günde beş defa Mevla beni huzuruna çağırdığı halde haşyet içinde, saygı içinde kendisine teveccüh edemeyişim of! Siz de isterseniz benim gibi of deyin. günahlarınıza hatalarınızı of deyin. Ürpermeyen kalbi insan tağının solunun arasında taşıması, insan için vicdanında bir azap, sırtında da bir yüktür. Mustarip olmayan bir kalbi insanın içinde taşıması,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 ve bir tarafta nefsin istekleri, insanın kaprisleri, şeytanın arzuları. Yolların ayrımında bulunan beşere Cenabı Hak hidayete giden, rüşte giden yolu göstersin, saadete giden yolu göstersin, hidayete ve rüşte erdirsin inşallah. Bu bayramı bize idrak ettiren Mevla, cürümlere af olmuş, hatalara af olmuş, camiden çıkan salih ve salim cemaate bizleri ilhak buyursun inşallah. Muhterem Müslümanlar, bu küçük yıkılışı arzdan sonra kuracağımız muvazeneye beraber müsaadenizle bakış yapalım. Mümin, daimi bir muvazene içinde bulunmalıdır. Bu muvazene ve muadeledeci kusuru müminin hayatındaki dengenin sarsılmasına sebebiyet verir. Mümin muvazenesi muadelesi diyoruz. Mümin, bütün insanlar arasında Allah'tan en çok korkan insandır. Mü'min Allah'ın azameti karşısında tir tir insandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem havfe dair, saygıya dair, haşiyete dair, pırlanta gibi, lalü güher gibi binlerce söz söylemiştir. Ve birinde şöyle buyurur. Yedi sınıfın kurtuluşunu necate erişini anlattıktan sonra birisi de şudur. Mansıt ve Kemal sahibi bir kadın onu ahlaksızlığa çağırdığı zaman inni akafullah Bir rivayette Rabbel Alemin Ben Rabbul Alemin olan Allah'tan korkarım der. Rabbul Alemin olan Allah'tan korkarım der. Bir mümin için kendi hayatındaki muaseneyi, muadeleyi, dengeyi koruyucu en büyük unsur, en büyük rükün kalpte Allah saygısı, Allah haşiyeti, Allah korkusudur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 Sıkılırım. Ben şimdi kabre koydukları zaman Münker Nekirle beraber bakacak bana. Ne ile geldin diyecek buraya. Amelin sandığı olan bu kabreye nasıl geldin diyecek bana. Ben istemem öyle gitmek. Ne istersin? Ben vefat etti mi beni yakın. Ondan sonra da külümü savur verin, saçı verin teza yırtlaka. Gidi verdi saat sola Mevlam toplarsa ben de diyeceğimi bilirim. Resul Ekrem naklediyor. Gayb bin gözüyle kabirde durumunu müşahede edip söylüyor.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 Ve niceler vardı ki ashab-ı kiramdan muhaddisler ölen insanları kaydederler. Kur'an-ı Kerim'de bir cehennem ayeti, bir azabı ilahi ayeti okunduğu zaman Hazreti Yahya gibi ellerini kulaklarına kapatır, dağlara çıkanlar olurdu. Babası Hazreti Yahya camide olursa şayet minberde Allah'ın azabından bir şey bahsetmezdi, birden bire kalbi duracak gibi olurdu. Farkına varamadı bir gün minberin arkasındaydı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 Günlerce dağlarda dolaştı, onu içeriye alamadılar, eve getiremediler, döşeye gelip uzanmadı, topranın başına oturmadı. İnsanın kalbine o kalbi işba edecek şekilde Mevla duyurulursa, şu muvakkat ömürde hayatın hesabını vereceğim bir gün sana duyurulursa, gözünü açıp kapamadan kulağına giren bütün havanın ne kadar her şeyin hesabını vereceğin muhatibin Allah olduğu bir günde ona hesap vermeyi düşünürsen ürperecek ve titriyeceksin. İşte birisi böyle bir azab ilahi ayetini, Cenab-ı Hakk'ın azabını anlatan bir ayeti duyunca evine kapandı, artık dışarıya çıkmadı. resul Ekrem sordu, bizim o delikanlı nerede dedi. Hakim ve Beyhak'ı naklediyor bunu.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 bir insanın başka bir insanı büyük görmesi, ona sevdi etmesi küfürdür, haramdır. Eğer bir insanı abideleştirme, karşısında tazim duyma, tepci etme gerekirse o delikanlıya bu işin yapılması gerekirdi. Ama İslam bunu haram ettiği için olmayacak. Resul Akeem Vesselam nurdan abide haline gelmiş bu delikanlıyı sinesine bastı. O, o esnada kub kuru ve top soğuk bir halde Resul Ekrem'in ayaklarına doğru yıkılıverdi. Çoktan mukaddes ruhu uçmuş gitmişti, daha Resul-i Ekrem'e temase etmez. Allah'a teveccüh etmişti, resul Ekrem'in kucağında da ruhun Allah'a teslim ediyordu. Adresini bırakmıştı resul Ekrem'e. Herkesin acaba Hz. Muhammed nerededir dediği mahkemeye Kübra'da, resul Ekrem onu arayacak ve bulacaktı. Kucağında ruhun Allah'a teslim eder, o benimdir diyecekti Ya Rab. Adres bırakacaksın, kendini tanıtacaksın, günde birkaç defa hatırlatacaksın,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 Ben ya Resulallah şu durumdayım, şuradayım demektir. Ben ki mücrimim, ben ki günahkarım, sen ki sultansın, ben ki kapında hav, hav ederim, sen ki benimle hav avlarsın, lütfet beni de beraber götür. Ne hoş der. Bu noktada hissi dahi olsa demeden geçemeyeceğim. Cami, Ashab-ı Kehfin köpeğinin durumunu serhişte ederek resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a dert yanar. Nasıl dert yanmayacaksın ki tabibül kuluptur? Kalplerin doktoru, kalplerin hekimi odur. Benim kalbimi o tedavi etmese kim edecek? Ya Resulallah, Allah, şün seki ashab-ı keff, dâhil-i cennet kevem der zümre-i ashab tu. O revad der cennetmende cehennem ki O seki ashab-ı keff, mensek ashab tu. Nasıl olur ya Allah diyor? Eshab-ı bir köpeği vardı. Onlardan ayrılmadığı için onlarla beraber cennete girecek. ''Senin de bir ashabın var, ben de senin ashabın köpeğiyim. Senin ashabın cennete girerken ben nasıl kalırım dışarıda?'' Der. Bunu cami söyler. Allah lütfederse, bizi Allah Resulü'nün ashabına, ashabı kehre değil, köpek ederse, siz bilmem kabul eder misiniz, ben cana minnet bilirim bunu, beni köpek ederse, arkasından gel gel derse, bunu cana minnet bilecek, koşa koşa sevinç ve sürur içinde cennete gireceğim. Cenab-ı vacib Vücut bizi cennete koysun.''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 Dünyanın her yerinde Kur'an raftadır. Dünyanın her yerinde Hazreti Muhammed arasra hatırlanmaktadır. Dünyanın her yerinde Kur'an'ın manası anlaşılmamaktadır. Bir cemaat vardır yeryüzünde ama nasılsa Allah affetsin cemaate kusura bakmasın. Cemazat gibi bir cemaattır. Cansız bir cemaattır. Mevla ölüden diri, diriden ölü çıkarır. Mevla azizi zelil yapar, zelili aziz yapar. Zillete düştüğümüz zaman bizi aziz yapmasını biliyoruz. Aziz etsin bizi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 Eğer bana dağlar ağırlığında hatalarla dahi gelsen, eğer bana şirk koşmamış olarak geldiysen, ben sana o kadar mağfiretle mukabele edeceğim. Sen yığın yığın günahlarla, ummanlar gibi günahlarla bana gelsen, el verir ki bana eş ortak koşmayasın. Mabudu mutlak olarak sadece ve sadece beni tanıya, benim karşımda terfiru edesin. Ben o kadar sana mağfiretle mukabele ederim diyor. İşte seni böylesine iltifatla, böylesine rahmetiyle istikbal eden, dönüşüne lebbeyk kulun diyen Mevlayı mütealete ve edersem muvateneyi, muadileyi kurmuş olacaksın. Cenab-ı Hak bu korku, saygı ve rüca ümit muvazenesini, muadiletini kurmaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. teala. <Gülüyor> İslami hayatımız buna bağlıdır muhterem Müslümanlar. 20. asrın davbali insanı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 Cenab-ı Hak muzlim, kabirden daha karanlık gecemizi gündüz ettin inşaAllah-u Teala. Cennet ağsa baharlara ulaştırsın bizler inşaAllah-u Teala. Rızasıyla payidar etsin bizler inşaAllah-u Teala. Aklıma gelenleri geldikçe bu bayram dersinden mümkün olduğu kadar ben zihni ve fikri ihsariyeden sakınırım. Burada böyle aklıma gelen şeyleri nakli,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 Taş toprak, kum saçılıyordu ve tükürük atılıyordu. Resul-i Ekrem'i de bu cümleden mütalaa edebiliriz. Üzerine atılan taş, toprak, kum sayısızdı. La yoksa Ashabına da aynı şeyler yapılıyordu. İşte bir gün bu korkunç tazdik karşısında Hazreti Bekir kendini alamamış. Ma ehlemeke Ne kadar halimsin Allah'ım. Oturmuş eğlenirken Akif'in dediği gibi, oturmuş eğlenirken haşa senin zevalinle nedir ilahu imhalin bu samit infalinle nedir İslamı tenkilin bu müstecen nekalinle vaka bu sözlerde biraz şikayet Ve haşa Allahı mezul tutma gibi bir şey vardır ama şairdir şairliğine veriyoruz yoksa bir mümin mevlasına iman nezareti içinde bu sözleri söylemesine imkan yoktur biz Allah'a hesap soramayız. La yuselu ammayy alvehum yuselun. Ha bu Bekir de öyle diyordu. Ma ahlameki ya Rabbena, ne kadar halimsin ya Rabbi. Oturmuş sana seviyor, bağışlıyorsun. Rızkını yiyor sana küfür ediyor, bağışlıyorsun. Senin havanı teneffüs ediyor, suyunu içiyor sana küfür ediyor, bağışlıyorsun. Müminlere küfür ediyor, bağışlıyorsun. İman getiren nebiler nebisini hakaret ediyor, bağışlıyorsun. Ne kadar halimsin diye feryat ediyordu. Sıkıştığı anda bunaldığı anda Mevla'ya teveccüh ediyordu.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 Allah Resulü, اَمَّا ف۪ي ثَلَاثَةِ مَوَادِعَ فَلَا Üç de hatırlayamam diyordu. Hesabın görüldüğü yerde, terazinin başında, sıratın başında hatırlayamam diyordu. Resul-i Ekrem dahi hatırlayamam diyordu. Çok ağırdır. اِنَّ اَذَابَ اللّٰهِ değil Allah'ın azabı çok ağırdır. Düşünün ki haklarında teminat ve garanti olan nebiler dahi nefsî nefsî diyecekler. Hayatlarının hesabından nefsi nefsi diyecekler. Bize teminat gelmedi. Cennete gireceksiniz denmedi bize. Affoldunuz denmedi bize. Neye güvenerek bilmiyorum laubali oluyoruz, bilemiyorum. İşte Hz. Ayşe bu Ayşe idi. Ne günah işlemişti bilmem Allah bilir. Ama büyük bir imtihana maruz kalmıştı. O pak damene çamur atılmıştı. Haşa birisiyle münasebet kurdu diye Yahudiler, münafıklar iftirada bulunmuş ve bunu yıldırım fıratiyle isha etmişler.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 Hastalığım iyice arttı. Böyle bir hal oldu ki artık ne yer ne içer. Sabahtan akşam akşamdan sabaha kadar ağlar. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam bir gün geldi bana, yanıma sokuldu. Ben hiç ummuyordum ki benim hakkımda ayet nazil olur. Ben kendi kendime düşünürken, ben kimim hakkımda ayet nazil olması ki? Allah'ım anaçım, senin hakkında da ayet nazil olmasa ki, hak olacağım. Efendiler efendisi geldi. Belki bir ümit geldi diye sevinmiştim yanıma sokuldu bana dedi ki Ayşe günah işledinse tövbe et Allah affeder. Öyle geldi ki bana o da inanmış. İşte o esnada gözümün yaşı da kurudu. Istırap bir noktaya geldiği an artık gözün yaşını da kurudur. Hiçbir şey diyemedim. Döndüm o kadar vurulmuştum ki bir şey söyleyecektim. Hazreti İbrahim'in, Hazreti ben de unuttum. Hazreti Yakub'un adını da unuttum. Vallahi dedim ben ne diyeyim?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 ne güzeldir İbrahim Athem. İlahi abdükel asi atakâ mukirren biznûbi ve kad daâka ve ente gafir <gülüyor> fe ente ehdün ve ente dâru fe yerham sivâka. İlahi senin sana baş kaldırmış kulun sana geldi. İsyan eden kulun sana geldi. İlahi abdükel asi atakâ mukirren biznûbi ve kad daâka. <gülüyor> Günahların itiraf ediyor ve sana dua ediyor.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 başını kaldırmıyor seseden. Ellerini indiremiyordu adam. Nasıl indirsin ki? Yok başka. Mevla şimdi bizi kovsa ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Zaten fuduna ne resul sultan. Çıkamazsınız dışarıya. Bütün hükümranlık ona ait. Bütün anahtarlar ve kilitler onun elinde. Herkes gidiyor, birisi kalıyor. Bu kalma işine sadakat denir. O zatası siddik denir. Siddik olmak çok mühimdir. Hazreti Ebu Bekir'in makamıdır.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 ''Sadıka sadık gerekiyor. Bu sadık mürit kalınca çağırıyor bir gün. Arkadaşlarında bir şey hissettim, ne gördüler acaba?'' Söylemek istemiyor, ısrar edince diyor ki, ''Hazret'' diyor, ''Sizin şefi olduğunuzu müşahede ettiler, ondan ayrıldılar.'' Tebessüm ediyor, ''Acı bir tebessüm, nasıl acı bir tebessümdür ki?'' Bin bir ıstırabın namesi vardır o. Ah diyor, ''Ben onu kırk senedir öyle görüyorum orada, kırk senedir müşahede ediyorum, kırk senedir Mevlam beni cehennemlik yazmış, müşahede ediyorum.'' Ama nereye gideyim? Israr ettim durdum. İşte o zaman rahmeti ihtizaza gelmiştir. Göklüden oynamıştır Sade ibn cenazesini Muaz'ın geldiği gibi. O esnada yazı silinip yerine sait yazılmıştır. Bunu dedirtecektir Mevla. Bunu gösterecektir Mevla. İşte sen ve ben, bizi bu an bunaltan, buhrandan buhrana sevk eden yin yiğin hacaletler ve günahlar altında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 onun tekkesinde 16 yaşına kadar çocukluğum geçmişti. Reşit ve meseleyi anlamış bir insan olarak o büyük zattan son devrin ufuk eden güneşlerindendi. İstifade edememiştim, edemem de istifade kabiliyeti de bağlıdır. Hadisin ifadesiyle öyle yer vardı ki bol bol yağmur yağar, sonra toprak o yağmuru yutuverir, sonra gül bitirir. Öyle yerde vardı ki yamaştır, yağmur yağar, akar gider aşağıya derelere öyle yerde vardır ki ifadesiyle kaya gibidir. İşte beni bu cümlede mütahar edebilirsiniz. Veli'nin huzurunda da olsam yağan yağmurdan istifade edememişimdir. Hoş bir sözü vardı. Mevize'nin başında aklıma türlü ettiği şekliyle arz etmiştim. Mevla bizi affede bayram o bayram olur. Cürmü hatalar gide bayram o bayram olur. Gör ne güzel iyi olur der sonra. Bayram o bayram olacak. Şurada günahlarımızı atıp aşağıya inmiş isek şayet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 muazeneti olduğunu herhalde anladınız. Cenab-ı Hak işaretle sarahatı anlattırsın. Küçük şeylerle büyük şeyleri anlamaya muvaffak kılsın. Cürümlüden duyduğunuz, mücrimden duyduğunuz şeyleri, kürümsüzden duymuş gibi kalbinize tesir fark Bu benim ahıma vesile olacaktır. Bir adam bir dakika Allah için yaşarsa belki ondan dolayı Allah beni affeder. Ümidim yoktur benim esasen ama işte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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات من نور ثم الذين كفروا بربهم العزبون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا قيما لينذر بأسا شديدا هو ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل ملائكة رسلا إذي أجنحة المثنى والثلاثة والرباع Yazidu fi al-ıkhlaq ma yashain Allah alla kulli şeyin kadir. Subhan Allah ve bhamdihi. Subhan Allah al-a'zim. Subhan Allah ve bhamdihi. Subhan Allah al-a'zim. Subhan Allah ve bhamdihi. Subhan Allah al-a'zim. Adad al-ıkhlaqik birda nefsi kâzinet ashik ya midad al ya Allah, ya Huwa, ya Rahman, ya Rahim, ya ya ya ve اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفاً حاد اللهم بأن لك الحمد يحنى يا يامنان يبدأ يا يا السماوات والعدياد الجلال والإكرام يو حي يا قيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي قيوم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين Elfü elfü Salat ve elfü elfü selamün aleyke ya Resûlallah. Elfü elfü salatü ve elfü elfü selamün aleyke ya Habiballah. Elfü elfü salatü ve elfü elfü aleyke ya emine vahillâh. Ya İlahe'l Âlemîn ve Ya Ekmel Ekremîn. Sonra söyleyeceğim şeylerdeyiz Kur'anında da Habib-i Edib'in dilinde dualarımızda söylemeyi emrettiğin, işaret ve işe buyurduğun dualarla senin kelamınla işe mukaddime ettik, mukaddime yaptık. Bundan sonra söyleyeceğimiz şeyleri bunun hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin ve ya ekamel ekamin ve ya erhamer rahimin. Bizim kendi derslerimizi senin nezd-i şerh etmemize imkan yoktur. Halimiz sana açıktır. Sen halimize licafansın. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Bizleri affe ile ya Rabbi. Tevfikatü subhaniyeni bi seray ile ya Rabbi. İki cihan da bizleri aziz eyle ya Rabbi.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 sen bize en büyük rütfun olacaktır. Bizleri kendine tevcih eyle Ya Rabbi. Kalplerimizi tevcih eyle Ya Rabbi. Sönen hissiyatımıza hayat nefh eyle Ya Rabbi. Ölmüş kalplerimize hayat bahç eyle Ya Rabbi. Ya İlahe'l-Alemîn ve Ya Ekremel Ekremîn. Bilmeyerek binlercesinin kapısını dövdük. Ve bilmeyerek dövdüğümüz her kapının önünden kovulduk. Yüzümüze bakmaz oldular. Bize hakaret eder oldular. İzzeti İslamiye'yi ayak altına alır oldular.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 İhsan senin şe'nindir ya Rabbi. Bizi ihsana teşvik ediyorsun ya Rabbi. Biz ihsanda bulunacak durumda değiliz. Sen el-Taf-ı ile bize ihsan eyle ya Rabbi. Ya i̇lahel alemin ve Ya Ekremel Ekremîn. Habib-i Edim'in getirip vaz ettiği, bu esasat üzerinde asırlarca müminlerin yürüdüğü, Cadde-i Kübra'yı Kur'ânî'ye bugün bizlerin ümidine kaldı. Onu alacak götürecek,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 Sen bizi sahil-i selamete, Kur'an'ın sahiline çıkar Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, cennete giden yolu unuttuk, Habibi Edeb'ine giden yolu unuttuk, senin Zat-ı irfanını bize kazandıracak ufku unuttuk. Sen bize seni görür gözler ihsan Ya Rabbi. Kainatın tabakalarından seni ifade eden hakik anlar kulaklar ihsan Ya Rabbi onu dile getirir ve sana teveccüh eder diller, bizlere ihsan ile Ya Rabbi! Azametine uygun seni anlamaya müsait ve müheyyah gönüller bizlere ihsan ile Ya Rabbi! Ya ilah alemin bir tarafta din-i mübin, İslam'da yarıklar açılıyor, beri tarafta ortalığa nifaklar saçılıyor, asırlardan beri Müslümanların içine saçılan nifak tohumları neşh-i buldu, bu zakkum tohumları bizi acak hale geldi, sen bizleri perişan etme Ya Rabbi! Yalnız bırakma Ya Rabbi! Şu vahşet zarımızı la lezar eyle Ya Rabbi! cinana çevir Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekrem'in üzerinde yaşadığımız bu topraklar, bizim gözyaşlarımızdan daha mukaddes, ta'ulvi, ihlas da olursa nezdülühiyetinde daha kutsi şehit kanlarıyla yoğrulmuştu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 şu kaflet ve daralet aslında bizlere hidayete giden yolu göster Ya Rabbi. Efkârı bulandıracak, Kur'an'a gölge düşürecek, binlerce bulanık efkârın müminlerin kalbini karıştırdığı şu tek doğru yol olan sırat-ı müstakime bizleri hidayet eyle Ya Rabbi. Bayramımızı bu suretle bayram eyle Ya Rabbi. İslam namına, Kur'an namına yaptığımız şeyleri bir hakkın İslam ve Kur'an namına eyle Ya Rabbi bizleri Kur'an'a liyakatınız olmasa bile, Kur'an'ı mucizzül beyana halis, muhlis liyakatı, cemaat haline getir Ya Rabbi! Habibi edibine layık ümmet eyle Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin bizden evvel İslamiyet böylesine mezelleti görmedi, bizden evvel Müslümanlar böylesine zelil olmadı, bizden evvel İslam alemi böylesine ölmedi, Malikül ül mülk sensin, istediğini aziz kılarsın, İstediğini delil kılarsın bizleri asis ile ya rabbi iman Kur'an düşmanlarını delil ile ya rabbi bu ölülerden bu cenadelerden canlılar ihyal ihraç ile ya rabbi bizlere hayat bahş ile ya rabbi kur'an-ı an mücizl anlama idrak ihsan ile ya rabbi muvafakati ihsan ile ya rabbi ilmimizi irfanımızı bu mevzuda müesses bütün müesseselerimizi senin mübarek adının anıldığı, mübarek adının dillere getirildiği, Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın dile getirdiği yerler ile ya Rabbi, ya ilahül alemin ve ya ekdemek Ekrem'in. Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam ki bizim peygamberimizdir. Kalbi bize şefkatle doludur. Ona onun büyüklüğü kadar, ona onun bize olan şefkati kadar alaka göstermeyi kaybettik. Ona karşı bütün bağlarımızı kaybettik. Sen bizi yine ona layık ümmet eyle ya Rabbi.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 Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, bizim cürmümüz ve küçüklüğümüze göre değil, senin lutfun ve büyüklüğüne göre bizlere muamele ile Ya Rabbi. Sen Kerimsin Ya Rabbi, Sen Rahimsin Ya Rabbi, Sen Gafursun Ya Rabbi. Sana daha belki sözlere baskı olarak günah arz etmek isteriz. Bizi cehennemine koysan yine orada Rahman ve Rahim olduğunu aykıracağız. Yine sana ellerimizi kaldıracak, yine sana yalvaracak, yine sana Rab diyeceğiz Ya Rabbi. Başka bir şey dedirme bize Ya Rabbi. Çok kusurlarımız olsa bile sen de kalbimiz enikahvansın, aşinasın biliyorsun. Biliyorsun Ya Rabbi senden başkasına ben Allah'ım demedim. Senden başkasına Rabbim demedim. Senden başkasına Rahmanım, Rahimim demedim. Çok cürmüş dedim ama cemaat tövbe yapmıştım. Ama sadece seni Rab olarak tanıdım.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 Onların dudaklarındaki o acı tebessümü izale edebilecek lütuflarda bizlere bulun ya Rabbi. Şu hedayı mahzun etme ya Rabbi. Efendimiz'i mahzun etme ya Rabbi. Zaten mahzun peygamber burada hep mahzun yaşadı. Mükedder olarak yaşadı. Meğlul olarak bizim dertlerimize dert olarak dolaştı.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 senin nezdinde öyle mualla bir mevki ihraz eden Habibi Edib'in dudandaki acı tebessüm ihzale ile ya Rabbi o ümmeti ümmeti diyecek bize de nebi nebi demeyip lütfe ile ya Rabbi Muhammedin Muhammed demeyip ile ya Rabbi, <gülüyor> <Lütfeyle> ya, Rabbi. <gülüyor> ya ilahel alemin ve ya eksemele ekrebi Halimizde şu cemaat ölecek olamadık, şu anda yıkılmış bir halimiz var, perişan bir gönlümüz var, yıkılmış hissiyatımız var. Şu perişan halimizde sadece yıkık kökü kelimelerimiz de sana teveccüh ediyor ve diyoruz ki, 9 asıl şu millet senin adına hizmet etti, adını bayraklaştırdı, ufuktan ufağa götürdü, onun nesli seni düşünüyor, onun nesli habib Edib'ini düşünüyordu, onu senden ve habib Edib'inden mahrum ettiler, onu sana ve habib Edib'ine düşman ettiler. Sen bu düşman gönüllere muhabbet ve mevdedet ihsan ile Ya Rabbi yeniden bizleri kapında topla Ya Rabbi Ya İlah El-Alemin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki insanlığın karanlık gecesini gündüz etmiştir. O atına binip allı valayı sarıp Arap aleminin gecesini gündüz etmiştir. O geceden daha karanlık geceye maruz kalmış olan bizler Habibi i atının naralarının ufkumuzda duyulmasını arzu ediyoruz. Bizlere de lütfeyle Ya Rabbi! Sesini, soluğunu kalplerimize duyur Ya Rabbi! Ruhaniyetini bizlere lütfeyle Ya Rabbi! Sayaban olsun üzerimizde Ya Rabbi! Ya ilah Alemin ve Ya Ekremel Ekremin! Bizim gözyaşlarımız, bizim kalbi ısraplarımız, rahmet bulduğu olan nebiler nebisinin başımızda tekevrün ve tahaddüsüne vesile olacaktır.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 Biliyoruz ki Kevser'de ondan istifade edemeyiz. Biliyoruz ki sırat'tan geçemeyiz. Ama piştarımız Hazreti Muhammed Aleyhisselam olursa ki sen onun hakkında ve ma Allahu liwadibehu ve ente fihim ve Allahu muaziban ve em diyorsunuz.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 bütün dualarımızı, hususıyla şu perişan vaziyetinde yaptığımız duamızı dergah i nezda hadiyetinde kabul ile makbul eyle ya Rabbi! Hz. Adem'in duası gibi makbul eyle ya Rabbi! Hz. Nuh'un duası gibi makbul eyle ya Rabbi! halil Rahman'ın duası gibi makbul eyle ya Rabbi! İsa Nebi'nin duası gibi makbul eyle ya Rabbi! Nebiler nebisi, o benim Efendim'in duaları gibi makbul eyle ya Rabbi!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 sapık fikirlere, ideolojilere, saplananlara merhamet eyle ya Rabbi! Beşeri nizamlar arkasından giden bütün ehl-i merhamet eyle ya Rabbi! Tarik-i müstakime hidayet eyle ya Rabbi! Sen, senin yolundan başka hiçbir yola razı değilsin. Tek yol Kur'an yolu diyorsun. O yolda yürüyenleri hidayet ermiş sayıyorsun, rüşte ermiş sayıyorsun. Raşitlerin ve mühtedilerin varacağı cennete onları ithal ediyorsun.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 Ben esasen senin hüzrunda söz söyleyecek halde değilim. Cehaletimi mahsus gör ya Rabbi, günahlarımı mahsus gör ya Rabbi, bir şey bilmez insanın, ilm-i mirfanım, izanım yoktur. Ama öyle görmüş buraya çıkarmışlar, bana söz söyleme imkanını vermişler. Senin verip vermediğini bilmiyorum ama sen beni affeyle ya Rabbi, beni de affeyle ya Rabbi, beni diyen herkesi de affeyle ya Rabbi. Ya İlahe'l Âlemin ve Ya Ekrem'ül Ekrem'in, o gün yıkıldım, battım, ''Perişan oldum, beni yıkan, perişan eden yıkan hadiseler altında rezil misva eyleme ya Rabbi. Sen Tarık uyumsun, sen eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bunlara da söylemiyorum günahlarımı, seyyatımı, hatalarımı söylemiyorum. Ama sen biliyorsun ki devamlı düşünüyorum. Çok da bu ısrabını da çekiyorum. Bana ısrab veren bu şeylerin, ahiretleden ısrabını çektirme ya Rabbi. Sen diyorsun ki iki korkuyu birden vermem, iki emniyetle birden <gülüyor> Burada korkanlar orada korkutmay da Rabbi. Burada dehşetinden karşılanlar orada sarsmasın Rabbi. Habib-i Edib'in altında bizleri faydalı eyle Rabb. Allahumme ya daim al fazlu alal beriye. Ya, ya basita yadine bil afiyah. Ya sahibal mavahibi saniyye. Ya gafilaz nunubi vel hatiye. Salli ala Muhammedin hayril varasici ve afir lana dunubana fi hadil waktiyye. واغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وضعف سيلته وقوي بلاغه فأنثم الجوه ورجاه ارحم من ضاقت عليه الأصباب وغلقت دونه الأبواب عليه سلوك طريق أهل سواب وصل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا في أول ادواعنا وفي آخر دعائنا آمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة